وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Hüydü suresinin 100 On ikinci ayetinde Rabbimiz Celle Jalalhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sallama hitap ederek şöyle buyuruyor: "Ağzıb Allah'tan Şeytanı Rjim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. fas kelimeden oluşuyor." Em gibi dost doğru ol. Em rolündüğün gibi dost doğru ol. Asis kardeşlerim, bu ayet ol derken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yani peygamberimize söylüyor bunu. O zaten öyle. Ona em gibi dost doğru tam doğru, gerçek doğru sallallahu aleyhi ve sellem ama ayet ona فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ emrolunduğun gibi dost doğru ol buyuruyor peki neden? çünkü biz Kur'an okuyacağız biz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peşinden gitme iddiasında olacağız ve kıyamete kadar dost doğru gitmeye engel pek çok havadis çıkacak şüpheler şehvetler batıl sapık nefisleri teşvik eden fetvalar zalim despot İslam dışı sistemler sekülerisminden kapitalizmine kadar insanların zihinlerini işgal edecek sapık önderler alim kılıklı sapıklar gelecek ashab-ı kiramı garip bırakacak anlayışlar ortaya çıkacak bütün bu ortamda Müslümanın ettik iman haydi hayrola deyip rahat edemeyeceği bir gerçek var nedir o فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ <gülüyor> Kur'an'ın indiği ilk gün ne dediyse Allah hayatın son günü kıyamet öyle kopmalı şu kitap ebediyen değişmeyecek. Faz takım kema ümirt. Sana emredildiği gibi olacaksın. Yeni çağın sistemine göre değişmeyeceksin. Gevşek hoca aramayacaksın. Tam Kur'an ehli arayacaksın. Birileri ha demek selefi oldun sen. Yani hala bin dört yüz sene önceki mantıkla Kur'an okuyorsun, anlıyorsun diyecekler böyle dediğini evham edecekler aslında öyle değil ama sen dimdik duracaksın فَاسْتَقِمْ kema ümirt ne demek İslam nasıl indi ise o günkü şekliyle sen Müslüman olacaksın başkasını Allah muhatabı peygamber de olsa kabul etmiyor demek ki فَاسْتَقِمْ kema اُمِرْتِ bu demek bir ayet olarak peygambere hitap ediyor, bize duyuruyor Allah çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hira dağında ona ikra dendiği gün ne idiyse son nefesine kadar öyle kaldı tam Allah'ın emrettiği gibi kaldı sorun ondan sonra gelenlerin festekim kema ümirte kalitesinde kalıp kalmayacakları sorunudur yani biz biz bugün müslümanlar olarak velâ ve berâ anlayışımız yani biz ümmeti Muhammediz dışımızdakiler ümmeti Muhammed değil şuuru müminlerle beraberim içki içmeyenler alkol kullanmayanlar faiz yemeyenler haram söz söylemeyenler düğünü Allah'ın rızasına göre yapılanlar cenazesi şeriat kaidelerine göre yapılanlar diye bir grubuz biz bizim hayatımız var onların hayatı var diyenler ümmeti Muhammed'in dış düşmanları veya içteki zındıklarına teslim olmayanlar ashabı kiramı kıyamete kadar bir numarası bu ümmetin kabul edenler onların etrafında fitne fesat çıkmasına müsamaha etmeyenler aklı değil vahyi bir numara kabul edenler aklı da vahyi anlamak için alet olarak görenler dini dinin özü dinin kalını, kabası, portakal gibi posası olan, olmayan diye görmeyenler kimler bunlar? فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ ayetini yaşayan müminler olarak İslam'ı dış görüntüsü güzel hac yapıyorsun sakal bırakıyorsun şalvar giyiyorsun, çarşaf giyiyorsun diye o bölümü bu bölümü ayırmadan İmanla, Tevhidle başlıyorsun Allah'ın farzları, Allah'ın haramları diyorsun. Sonra sıraya göre ne geliyorsa bunları topluca anlıyorsun şeklinde idrak edenler Allah'ın izniyle. Festaqim kema ümirt emrolunduğun gibi dostu dost doğru ol şuurunda yaşayanlardır Allah'ın izniyle. Birey olarak ben içinde bulunduğum ailem içinde bulunduğum toplumum ve benim malım varlığım her neyse tamamı bu kural içindedir yani ben ailem toplumum param siyasetim ticaretim ziraatım neyim varsa Allah'ın emrettiği gibi dosdoğrudur namazı bükülmemiş dosdoğru kalmış ticareti bükülmüş bu Allah'ın aradığı din değil siyasette eğri büğrü sosyal işlerde yamuk ama namazda oruçta o biçim İftarlar sahabe sofrası gibi ama ticaret Karun sofrası gibi yok melekler bunu kabul etmezler Allah'a tevekkülümde dost doğurayım dünya ve ahiret dengesi içinde yaşıyorum ben cennet adamı olmak istiyorum diye dünyayı kafirlere bırakmıyorum dünya müslümanın olsun diye ahireti ihmal etmiyorum uyduruk batıl sapık ekolleri kendim için ölçü kabul etmiyorum kibir ucup gibi kalp hastalıklarına yakalanmıyorum böylece kalbim katılaşmıyor ve ben Allah'ın haramları derken bir rakı şişesini alkol şişesini elime almayacağım gibi gözümü de kirletmiyorum en basit örneğinden faize bulaşmayan bir mümin olarak faiz reklamı bulunan bir tabelaya da bakmam neden? faizin alıp vermesi haram olduğu gibi onun reklamının izlenmesi de haramdır sihir büyü haramsa eğer ben içinde sihir ve büyü görüntüsü olan bir filmde izlemem demektir zina haramsa eğer zinayı çağrıştıran herhangi bir filme de ben bakamam demektir niye? فَاسْتَقِمْ كَمَا ümirtede ondan ben yüzde yüz emrolunduğum gibi yani Fatiha suresinden Nas suresine kadar Allahu Teala'nın indirdiği bütün ayeti celileleri kendim için kitap hayat düsturu kabul ettiğimden dolayı ibadetim hiçbir zaman gevşek olmaz benim yani namazımı ara sıra kaçırdım olmaz orucumu laubalileştirecek bir iş olmaz haccımı sulandırmam neden فَاسْتَقِمْ كَمَا ümirt. çünkü ben Allah'ın emrettiği gibi ibadet yapıyorum Pen Kur'an'a iman eden biri olarak Hûd suresini bu ayetini okuyan biri olarak nikah masasında Allah'ın adı kullanılarak, peygamberin adı kullanılarak atılmış nikah sözleşmesi imzasında neysem evliliğimin 50. senesinde de 80. senesinde de oyum. Nikah masasındaki adamım ben. Nikah masasında Allah'ın adının kullanıldığı zamanki kadınım ben. Neden? فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ kir fe in nezek